8. Özellik Mekke Vadilerinde Gizli Namaz Bu merhalede namaz sadece sabah ve yatsı vakitlerinde kılınıyordu. Müslümanlar sabah namazlarını daha henüz kureyşlerin dikkatlerini üzerlerine çekmeden önce ara sıra kâbe'de kılıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam günün başlangıcında Kabe'ye gidiyor ve kuşluk namazını kılıyordu. Kureyşliler bu namazı kötü görmüyorlardı. Diğer günlerde de namaz kıldığı zaman Ali radıyallahu veya Zeyd radıyallahu kendisine gözcülük yaparlardı. Resulullah aleyhisselam ve ashabı ikindi vakti geldiği zaman birer veya ikişer olmak üzere Mekke vadilerine dağılırlar, ikindi namazını kılarlardı. Kuşluk namazını da böyle kılarlardı. Hicretten önce namazlar ikişer rekattı. Namazların açık olarak kılınması Mekkelilerle doğrudan doğruya yüzleşmek anlamına geleceğinden bu şekilde gizli olarak kılınıyordu. Davet ilan edilmişti ama ibadetin ilanı Hz. Ömer'in Müslüman oluşuna kadar gecikti. Öyleyse namazsız geçen hiçbir merhale yoktu fakat gizliliği veya açıklığı genel duruma bağlıydı. Çağdaş toplumumuzda namaza İslam'dan kalan bir miras gözüyle bakılmaktadır. Onun için normal hallerde hükümetler tarafından mescitlerde kılınması serbest bırakılmıştır. Fakat namazlarını devamlı olarak mescitte kılan bir Müslümana şüpheli gözüyle bakılmaktadır. Namaz daha henüz kimliği belirlenmemiş bir kişi için çok büyük bir tehlike olabilir. Namaz, İslam'a intisab etmek demektir. Onun için namazını devamlı olarak cemaatle kılmaya gayret edenlere, hakim güçler tarafından tehlikeli damgası vurulmaktadır. Bununla beraber görüyoruz ki, her Müslüman için cemaatle namaz kılmama konusunda bir kolaylık yoktur. Ancak kişi düşman saflarında belirli bir görevi ifa etmek için çalışıyor ve kimliğinin keşfedilmesini istemiyorsa, o zaman cemaatle namaz kılma konusunda özrü kabul edilir. Ama eğer böyle bir durum yoksa, davet açıklık dönemindeyse ve namaz kılmak kendisini tehlikeye götürmüyorsa, o zaman cemaatle namaz kılmaması için hiçbir özrü yoktur kişinin. Korku, cemaatle namazın terk edilmesini mübah kılan özürlerden biridir. Herhangi bir tehlikeden korkularak mescitte namaz kılınmıyorsa, dikkati çekmeyen diğer yerlerde cemaatle namazımızı kılmamız mümkündür. Bu, evlerde ya da davetçilerin toplanma merkezlerinde yapılabilir. Gizli davet ve gizli örgütlenme merhalesinde namazın gerekli olduğunu ancak gizli ve kişisel olarak eda edildiğini görmüştük. Fakat bu merhalede, açık davet ve gizli örgütlenme merhalesinde namazın cemaat halinde mescitlerde kılınması gerekir. Eğer mescitlerde cemaat halinde namaz kılmak, mala, cana ve bedene bir tehlike arz ediyorsa, o zaman küçük cemaatler halinde, toplantı yerlerinde ve evlerde namazın kılınması mümkündür. Kul ile Rabbi arasında bir bağ olan namazın kılınması gereklidir. Namazsız bir dinde hayır yoktur. Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi kul ile küfrün arasında namazın terk edilmesi vardır.''